Şimdi Emek Sineması'na geçelim hızlıca saat 7'ye yaklaşmışken. Evet programın başında biraz bahsetmiştik. Biraz tekrarlayalım belki evet, yakalayamamış evet. olanlar da olur. Yenileme kurulu Emek Sineması'nın yıkımının projesinin uygun olmadığını, uygun yapılmadığını ve bundan dolayı Circle Orient binasında ve Melek Apartmanı'nda çatlaklar oluştuğunu biliyordu ve bundan dolayı bir suç duyurusunda bulundu. Evet bunun üzerine de dün pazartesi günü TUMOP'ta evet, TUMOP'un 40 dönem yönetim kurulu bir açıklama yapmak istedi. Bu suç duyurusuyla ilgili alınan kurul kararıyla uygun bulunan birinci alternatif sorultusunda yapılmış olduğu anlaşıldığından şu anki emeğin inşaatının ve konuyla ilgili olarak kurulumuza herhangi bir bilgi, belge ve raporun yetinmemiş olması sebebiyle bir suç da bulunuyor. Aynı zamanda Serk Dorian binasını çatlattı. Yerinde yapılan incelemelerle tespit edilmiş bir Vahsi geçen çatlakların gözlemlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve güncel röleveriyle güçlendirme projelerin kurula iletilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti. E, aynı zamanda bu kurulda e, bulunan mücella yapıcı tımam adına zaten açıklamayı o da e, okumuştu. Ve inşaat sırasında yeteri kadar önlem alınmadığını da söylüyorlar. Aynı zamanda oradaki taşınmazların tehlike arz ettiği de e, belirtiliyor. Şu aşamadan itibaren bu birçok ...çoklarımız için felakete yol açabilecek yani bir senaryo. Yani geçen her bir vatandaş için potansiyel bir sıkıntıdan söz ediyoruz. Evet şimdi bunları tekrar etmiş olduk ama konu gerçekten aslında çok çetifil. Yani e, hukuki prosedürleri bile izlemek epey zor. Müthiş karışık. Evet müthiş karışık o yüzden çok da bir sakıncası yoktu. Ama en böyle garabet olan e, kurulun alternatif plan olarak sunduğu... ...yani ilk başta hani TMOB'un sunduğundan sonra... Iki plan yani tadil edilmiş plana dahi inşaat şirketinin uymadığı ortaya çıkıyor, tespit ediliyor vesaire. Tabi hangi gibi... planı uyguladıklarına dair de bir bilgi yok. Evet şimdi bir şey yapalım Mücella Hanım'dan dinleyelim bunu. Evet. Mücella yapıcı okudu bu e, basın açıklamasını. E, i̇lerleyen günlerde bu arada web sitesine Değerleştiririz bunu emek sinemasının e, Tarihi hakkında çok güzel Bir infografik gerçekleştirmişler Ne oldu ne bitti diye Bu ses kaydını yüklerken o infografiyi de Aynı zamanda vebe koyarız Ama şimdilik seslerle itinelim Biz çok ciddi uyarılarda Bulunduk arkadaşlar Ancak Bütün bu toplumsal karşı çıkışlara Kültür ve turizm Bakanı ve yolu... Belediye Başkanı Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri kamuoyu önünde defalarca şişare Yargı süreci sonlandırılmadan bir hukuk kazası olarak biteriyebileceğimiz yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını fırsat bilip kamera inşaat şirketiyle emekli sandığı arasında imzalanan yok hükmünde bir protokole dayanarak hazırlanan AVAK projeyle ilgili hafriyat, yıkım söküm gibi geri dönülemez zararlara neden olabilecek. Sonradan tüm yetkilileri sorunluk altına alabilecek hiçbir yapısal müdahaleye girmeyiz Hepinizin gözleri önünde bu uyarıyı defalarca yaptık arkadaşlar. Ancak bütün bu uyarılarımıza rağmen bütün evlilerini yıkmıyoruz, söküyoruz gibi utanmaz yılanları eşliğinde az, acımasılca, barbarca yok edilen emek sinemasının proje ve yıkım sürecinde işlenen suçlar anlıyoruz ki inşaat aşamasında da berbatsızca devam ettirmektedir. Üstelik söz konusu inşallah üstelik bu sefer bu kurum kararlılığıyla Söz konusu inşallah odamız tarafından iki sayılı yasaya ve koruma ilkelerine aykırılığı nedeniyle, aykırılığı nedeniyle dava ettiğimiz Kuru kararlarına dahi ayrı bir şekilde sürdürmektedir. Bunun ötesinde, kazı uygulaması sırasındaki usulsüzlüğünü tekrar burada altını çizelim. Geriye önlemlerin alınmaması nedeniyle, başta Serkildoryan ki çok önemli bir yapıdır, İsketinci apartmanı ve Melek apartmanı olmak üzere Melek apartmanı gereken ana duvarları olmak üzere bütün kültür varlıklarına zarar verilmiştir. Ve çevre binalar can ve mal sağlığı açısından tehlike arzatı hale getirilmiştir. Üstelik bu kez bu durum Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul bir numaralı yenileme alanında kültür varlıklarını forma bölge kurumunu 12 Şubat 2014 gün ve 1199 sayılı tarihi karar kararı ile kayıt altına alınmış ve hakkında kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Kültür Bakanlığı bu önemli kararında aynen şöyle demek. Emek sinemasına ilişkin uygulamanın bir önceki kurul kararıyla uygun bulunan alternatif doğrultusunda yapılmamış olduğu anlaşıldığından yani projesine de uygun değil. Ve konuyla ilgili olarak kurulumuza bu konuda herhangi bir bilgi, belge ya da rapor iletilmemiş olması sebebiyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 9. maddesine aykırı uygulama yapıldığından Anayasa'nın 65. maddesi kapsamında kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına suç duyurusu bir uygulama o rezil projeye de uygun yapıldı. Ve devamla, yerinde yapılan incelemede, bu çok önemli arkadaşlar, Serkin Doryan binasında çatlaklar olduğu görüntüden, olası tahribatın önüne geçmek adına, bahsi geçen çatlakların gözlenmesi, gerekli önlemlerin alınması, güncel öle ve güçlendirme projelerinin kurulumuza iletilmesi gerektiğini. Buraya bir memnun. Ayrıca söz konusu, adada yapılan kazı uygulaması sırasında altını çizerek okuyorum, gerekli önlemlerin iksa, ask, askı vesaire yeteri kadar alınmamış olması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak Tanımlanan Meleka Park'ın duvarlarında da çatlaktan oluştuğu görülmüş. Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nü tarafından ilgilenen geoteknik raporda da bu da ilginçtir. Taşınmazların tehlike arz ettiği belirtilmiş olduğundan 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kanunu 65. madde kapsamında İger hakkında suç duyurusunda unutulmaya karar verilmiştir. Bildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Malı Kültür Varlıkları'nın Bölge Kurulu bu kararı, bu tespit döneminde kararı. Kültür varlıklarımıza verilen zararlar konusunda içimize acıtsa da. Yargı süreci açısından bütün ulusal ve uluslararası sözleşmeler aykırı olan bu kültür ve miras mirası katlayan hakkında dava süreci, bilim ve teknik bilim teknik ve hukuk ilkelerinden yana karara bağlanacağı ve bütün ilgililerin hesap verecekleri konusunda hala itirmediğimiz inancımızı biraz daha belirtil. Mimarlık dışı olarak açıkça suç teşkil eden kültür varlıklarını çevre yapıları can ve mal güvenliğini tehlike altına alan inşaat faaliyetlerin usulsüz inşaat faaliyetinin tümünü daha fazla gecikmek sizin ivedilikle durdurulmasını gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve bu konuda başta Beyoğlu Belediyesi olmak üzere kamu görevini ihmal edenler ve ilgili şirket yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için bütün başvurularımızı yapmış bulunuyoruz. Sizlerin önünde, kamuoyunun önünde emek sınava sıra içinde bulunduğu tarihi yapı kompleksinin bütün cepheleriyle hukuksuz, usulsüz ve etik dışı proje ve yıkım sürecine az daha ve bu konuda ve bari tüm yetkili ve ilgililer hesap verene kadar konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha yine diyoruz Saygılarımızla mimarlar Odası İstanbul Büyükken Şubesi Yönetim Kurulu. Evet emek davası devam ediyor emek sineması. Davası çoktan büyük tahribata yol açmış olsa da hem o tarihi binada hem de çevresinde hem de esasında mimarlık konseptinde, inşaat konseptinde de büyük tahribata yol açtığı kesin büyük bir plansızlıkla sürdürülen bu inşaatın tımop takipçisi olacaklarını söyledi. Şimdi Can Atalay'a kulak vereceğiz. Toplantı esnasında o da oradaydı. O da üç başlık altında toplayacak ve konuya nereden bakmak gerektiğine dair bir önerisi var. Şimdi arkadaşlar karşınızdaki sorunu aslında üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi çok açık bir şekilde çevredeki insanların bisikletlerceği bir geçen gelip geçen insanların ya da çevredeki binalarda yaşayan insanların da can güvenliği tehdit altındadır. İlgili kamu idaresinin yani öncelikli olarak Biyol Bediyesi'nin bununla ilgili ibetilikle işlem yapması inşaatı sonlandırması gerekir. Bu bir kendisi e, 2863 sayılı yasaya aykırıdır yapılan uygulama. Yani koruma kurallarını hiçbir şekilde uygun davranmamaktadır. E, ilgili idareler e, bu kuru kararla hesaplanmıştır. edilmiştir. üçüncüsü de burada başka bir husuk ortaya çıkmakta kanunca suçlu sürecisinde de belirttik. Türk Ceza Kanunu 250'si 250'ye devam deleri. Uyarınca da bir suç işlenmekte midir diye sorulması gerekir, e, bu hukuka aykırı e, açıkça suç niteliğindeki inşaatı sürdürenler ve hala her şey karşı durdurmayanlar bununla ilgili bir men menfaat elde et etmekte midirler? E, kimler menfaat elde etmektedir? Bütün bu e, hukuka aykırılığın sonuçlarından kimler nasıl yararlar elde etmektedir? Esas olarak e, tartışılması gereken başlıklar kanalıca bunlar. Şimdi değerli arkadaşlar sonuç olarak şunu söylemekte arkadaşlar var. Ee, bu delillerin hızlıca toplanması gerekir. Orada suç işlendiği artık kurul kararı açıktır. Bu delilleri toplamayan savcılar Suç işler nitelikte olacaklardır. Bu delillerin toplanmasına ilişkin dilekçinin neden alınmadığını, hangi gerekçelerle alınmadığını araştırmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı da sorumlu olacaktır. Ee, daha da önemlisi eğer bu inşaat bulmazsa kamuoyunun buna tepkisinin nasıl olacağını ne biz ne de ilgili kamu ilaresinin tahmin dahi edemezler. Şunu söylemek istiyorum. Bu inşaat İstanbul'un merkezi bir yerinde İstanbul'un kültür varlıklarına zarar verildiği biçimde ve orada çevrede yaşayan milyonlarca insanın can güvenlikleri tehlikeye atar bir biçimde sürdürülmektedir. Bu inşaatın durmaması, durdurulmaması ilgili kamu idaresi tarafından kabul edilemez. Ee, eğer bu inşaat durdurulmazsa yine bir, bir türlü e, tabiri maruz görüntü kelime oyunuyla, e, laf edeliyle geçiştirilmeye çalışılırsa gerçekten kamuoyunun teplisinin ne düzeyde olacağını tahmin etmek en azından benim biçim güç olacaktır. Ee, herhangi bir savcıya ya da polis şeklinde ziyacını soktu olan bir tane bunca bir sürü görmek için çıplak gözünü görüyordur zaten. Dolayısıyla herhalde saray kapışmasıyla bile bulmuyoruz. Dolayısıyla savcılar görevlerini yaparlar ya da yapmazlar, bu orada bilecektir bir iş. Görevlerini yapmazlarsa ileride. Hani onlar da suç işlemiş olurlar, görevlerini yapamadıklarını dediğim gibi, onlarda yardımladılırlar. Fakat biz her bir savcıdan ya yardımcıdan ekliyoruz çünkü şu, şu an kadar da, görmemiz, da öğrendiğimiz gibi Azerbaycan'da da öğrendiğimiz gibi, suçlu açacak kendi mücadelemizi mümkün. Ee, biz mücadele edeceğiz ve biz kendi mücadeleimiz sonucunda elde edeceğiz elde edilebilsin polis ile iradenin unsurlarıyla bu konuyu yani. Evet, aynı zamanda taksim denişimisinin da... avukatlarından olan Can Atalay'ın sesini dinledik. Mücellah Yapıcı'nın okuduğu basın açıklamasının ardından hukuki olarak nasıl cenderilere işaret ettiğini söyledi. Ama burada hani savcılardan ve hukuktan tam da bir şey bekleyemeyeceğimiz bir noktadayız. O yüzden biz her şey iradenin iyimserliğiyle bakıyoruz ve takipçisi izledi. Can Atalay dün TUMOB'un Büyükkent Şubesi'nde Karaköy'de gerçekleşen emek basın toplantısından sesler de dinlettiğimiz ilk bir saati böylece tamamlamış oluyoruz çıktıdaki içerisinde ve kısa bir aramız olacak ardından gezi okumalarıyla devam edeceğiz Jason adamstan zamanı işgal et.